Tıp tarihindeki en korkunç ihmal: Talidomit faciası. Yazar: Cansu Erdem. Editör: Pedram Türkoğlu. Geliştirilme sürecini tamamlayan farmakolojik maddelerin ilaç olarak sınıflandırılabilmeleri için bilimsel yöntemlerle test edilmeleri gerekir. İlaç olmaya aday materyal içeriğindeki bileşenlerin insan türü üzerindeki olası yan etkilerinin belirlenebilmesi için hayvanlar ve insanlar üzerinde bir dizi deney yapılması tıbbi açıdan zorunludur. Deney süreci titizlikle takip edilmediği ve olası yan etkiler yeterince kontrol edilmediği takdirde hesapta olmayan kitlesel problemler ortaya çıkabilir. Kimi-Grunenthal isimli Alman ilaç firması, tıpkı bu şekilde gerçekleşen bir ihmal sonucu neredeyse tüm dünyaya yayılan bir faciaya sebep oldu. 1950'lerin sonunda talidomit bileşiğini keşfeden firma, bileşin üzerinde çeşitli ancak yeterli olmayan testler yaparak talidomit kimyasal yapısını ve farmakolojik özelliklerini ortaya çıkardı farmakolojik anlamda talidomit bileşiğinin immunomodülatör ilaçlar kategorisine girebileceği görüldü. Yani bağışıklık sistemini aktive ederek ya da baskılayarak hastalığı tedavi etme özelliği barındırıyordu. Talidomit özellikle antiemetik yani kusmayı önleyici ve sakinleştirici etkilerinin keşfedilmesi sayesinde 1957 yılında Kontergan ticari ismiyle Batı Almanya'da piyasaya sürüldü. Reçetesiz kullanım için ruhsat alabildiği ülkelerde özellikle hamilelikte yaşanan bulantılara iyi geldiği gerekçesiyle gebe kadınlar arasında kısa sürede oldukça popüler oldu. Ancak bu süre zarfında hamilelik sürecinde ilaçların kullanımı yeterince kontrol edilmediği ve bebeğin alabileceği olası hasarlar tam olarak test edilmedi. Zamanla ilacı kullanan kişilerde kayda geçmeyen çeşitli yan etkiler ortaya çıkmaya başladı. Periferik nöropati yani çevresel sinir sistemi hastalıkları, halsizlik, kabızlık, baş ve kas ağrıları gibi yan etkileri kısa sürede yaygın şikayetler haline gelmişti. Ancak esas sıkıcı etken hamile kadınların doğum yapmalarıyla ortaya çıktı. Hamidelik sürecinde talidomid kullanan kadınların bebeklerinde çeşitli anomaliler tespit edildi. Üstelik bu anomaliler ciddi düzeydeydi. En yaygın doğumsal fonksiyon bozukluğu gelişememiş kol ve bacaklarla doğan çocuklardı. Çocuklar eksik gelişimlerine bağlı olarak birçok destek ekipmanıyla yaşamak zorunda kaldılar. Yapılan tetkiklerde talidomid molekülünün teratojen etkili yani anneden fetüse geçip çeşitli fonksiyon bozukluklarına sebep olabilecek nitelikte olduğu anlaşıldı. Rahatsızlıkların talidomid kaynaklı olduğu fark edildiğinde 1960'ların başında ilaç piyasadan çekildi. Faciaya sonrasında kusurlu doğan bebekler ilerleyen yaşlarda çeşitli kemik rahatsızlıklarına ve ciddi kalp hastalıklarına yatkınlıkla hayatlarına devam etmek zorunda kaldılar. İlacın korkunç yan etkileri ortaya çıktıktan sonra ilacın satışına ruhsat veren bazı ülkeler, Kemi Guvenantal firmasına tazminat davası açtılar. İçlerinde ABD ve Türkiye'nin de bulunduğu ilaca ruhsat vermeyen bazı ülkelere felaket ya hiç uğramadı ya da bu ülkelerde yan etkiler nadiren rapor edildi. Günümüzde hakkında çalışmalar devam etse de, talidomi kimyasalının lepra yani cüzdan, AIDS yani edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu ve bazı kanser türlerinin tedavisinde kullanılabildiği bilinmekte. Yine de teratojen etkisi tespit edildiğinden beri talidomit içerikli ilaçlarda hamilelik sürecinde kullanılmaması gerektiği özenle vurgulanan uyarıları yer verilmeye başlandı. Yine de talidomit faciasının bir dünya trajedisi olduğunda herkes hemfikir. Bu facia sayesinde ilaçların denetim, pazarlama ve deney sürecinde köklü değişim ve yeniliklere imza atıldı. Fajia sonrasında FDA, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi ve diğer denetleyici kurumlar ilacın pazarlanmasını yalnızca ilacı kullanan insanların risklerin farkında olmalarını sağlayan denetlenebilir bir risk değerlendirme ve azaltma stratejisiyle onayladılar. Seslendiren: Ekin Baran Sunar. Bu içerik Ağacı'nda yayınlanmıştır. Evrimaci.org üzerinden daha fazla bilimsel içeriğe ulaşabilirsiniz.